Alhamdulillah ve salatu ve ala Rasulullah. Şimdi istihara namazı ile ilgili birçok soru geldi. Devamlı arkadaşlar soruyorlar. Ve bazı gruplar var bu istihara namazında ifrat tefrite gidiyor. Bazı inanmıyor. Bazı olmayan meseleleri içine e, istihara namazından sayıyor. On için bir kat sefer arkadaşlardan soru geldi. Bunun hakkında hocam bu sor, bu istihara namazı hakkında dört mezhepte sünnete göre nedir? Ben de uygun gördüm inşallah bunu cevaplayacağım. İstihara namazı kısacası Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bize bıraktığı bir sünnetidir. Bunu ameliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerle bunu bize bırakmış ve kendisi amel etmiş ve ondan sonra ashaba Ashab ve tabi'in ve etba'u tabi'in ve dört diman bunu amel etmiş, ondan sonra dört diman kitaplarında bunu tedvin etmişlerdir. İstihara namazını kaç meselede, ayı anlaşılsın diye kaç meselede onlara cevap vereceğiz. Mesela tanımı, hükmü, niye, hikmeti nedir, sebepleri, e, ne zaman istihare yapacağız, istişare var mı istihareyden, ne okuruz içinde, duayı ne zaman yapacağız İstihareden olmayan meseleler, e, eklenen bid'etler vesaire bunları inşallah e, hepsini kısacası fazla uzatmadan güzel şekilde anlaş anlaşılması, anlaşılan anlaşılması şartıyla inşallah cevap vereceğiz Cevap cevap inşallah. Birincisi istiharanın tanımı. Yani istilahi tanımı, tarifi. Yani nedir? İstihara Arapça'da istihara tabi Arapça bir kelimedir. Arapça'da anlamı nedir? Bir şeyi, bir heyri istemektir. Talebul, talebul hayri fiş şey'i. Bu istiharanın yani istihara bir şeyi heyri istiyorsun. Bu Arapça anlamıdır. Ama e, istilahta nedir? İhtiyar. Bir şey, iki şeyden heyirlisini seçmektir. Bu da İstilahı anlamıdır Yani insanoğlu iki şeyin arasında Seçim yapmak istiyorsa İstihare eden Allah'a sığınarak Allah'tan istiyor Bu cisinin hangisi hakkıma Kirliyse onu bana nesibeyle. Bu nedir? Bu istiharenin Tanımıdır Hükmü nedir? Alimlerimiz icma etmişler ehl sünnet alimleri Tabi ehl sünnet alimleri dedik Muhakkak dört imam çünkü bütün ehli sünnet alimleri dört imama mensup olduğu için dört imamdan bahsediyoruz. Dört mezheb imamları, bütün ehli sünnet imamları icma etmişler. İstihara nedir? Sünnettir. İstihara sünnettir. Yani sen bir şeyi seçim hakkı var sende, bir şey istiyorsun seçeceksin, bir işe ikdam ediyorsun yani yöneliyorsun, o konuda... Hangisi sana hayırlıysa seçmende tereddüt ediyorsan Allah'a, Teala'ya istihar edersin. Allah'tan yardım istersin. Onun da şerti var, şürütü var. Delili de alimlerimiz diyorlar Bukhari hadisinde. Sahih Bukhari'de bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem apaçuk istiharanı şey yapmıştır. E, sünnet olarak sahabeye öğretmiştir. Şimdi hadis Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu. E, diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize istihara namazını her meselemizde bize öğretirdir. Nasıl bize Kur'an suralarını öğretirdir? İstiharayı da, etmeyi de bize öğretirdir. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yuallimunel istiharete fil umûri kulliha kemâ yuallimuna Nasıl bir surayı öğretir bize Kur'an'dan? Böyle istiharayı öğretirdi bize. Her şeyde kullihe. Her şeyde bize istihar öğretirdi. Yaqulu. Resulullah derdir. Cabir diyor tabi. Yaqulu. Derdir Resulullah. İzâ hemme ahadukum bi amrin feliyarka rük'ateyni min gayri ferîzatin. Diyor ki eğer bir emir, bir mesele, sene ee, bir mesele geldi başına Bir musibet geldi yani Bir seçim hakkı yani Bir şey, şey seçmek zorunda kaldın Hemme ehedukum bi emrin Bir emir geldi Feliyer <gülüyor> ke'ruku ateyni et namaz kılsın farize'nin haricinde Yani farz olmayan Çürük <gülüyor> namaz kılsın Normal namaz Çürük <gülüyor> sünnet gibi bir namaz kılsın Thumme <gülüyor> li Sonra namazdan sonra Bunu bu duayı desin Allahümme inni estekhiruke estekhiruke bi ilmike Allahümme ben senden senin ilminen istihare ediyorum. İstihare nedir dedik? Hayri talep ediyorum. Senin ilminle ve estekdiruke bi kudretike senin kudretine dayanıyorum. Yani senin kudretin neyse onu ben istiyorum. ve eseluke min fadlikel azim senin o azim fazlından istiyorum. فَاِنَّكَ تَقْدُّرُ وَلَا يُقْدَرُ Sen istesen bir şeyi o şey olur. Kimse de onun önüne bir şey katamaz. Her şey senin istediğinle olur. Senin istediği gibi olur. Nerede? Bu evrende. Allah hariç bütün evren Allah'ın yaratığı mahlukudur. وَتَعْلَمُوا وَلَا أَعْلَمُوا sen bilirsin ben bilmem Yani her, hangisi benim için Hirlidir onu sen bilirsin ezeli bir ilminde. beni ve dünyayı Yaratmadan önce bunu levh-i mahfuzda Yazmışsın ya Rabbi bunu demek istiyor Ve ente allamül Güyub burada ikrar ediyor Sen de allamül güyubsan Allam nedir Allam ilmin mübaleğa sigasıdır Yani allam Hiçbir şey mehfi gizli, Kalmaz Rabbil alemine Gayb meselelerinde Allah'ım ey ilahım ey Rabbim İkun Temu eğer sen biliyorsan ennehaal amru hayırrun li fidinimaşi ve akibeti Amri Sen biliyorsan bir iş işini söylersin mesela orada Ne işi mesela evleniyorsun araba alıyorsun Va Yen yani bir musibet gelmiş başına çi çitenedin birini seçiyorsun Eğer biliyorsan bu mesele benim için hayırlıysa hayırlıysa burada adım koyuldu hayrın ne de hayırlıysa dinim için ve maashi yani hayatım için hayat yaşama yaşanmak şartında benim dünyam için ve akibeti amri ahiretim için yani bunu dersin. Avkale yani yende dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecil amri ve ajil amri ve ajilehu. Yani yende bu dünya ve ahiret demek istiyor. Acil acil emri yani bu dünyadaki geçici hayat de acilahu ahiret için. Fakaddirhu li ve yessirhu li. Bu iş eğer خيرliyse sen biliyorsan dedikten sonra ne dersin? Bunu benim için kolaylaştır ve yaz ya Rabbi. Bitmiyor. Sonra ne diyor kul? "Fumma barikli fihi." Yazdıktan da sonra bunu bunu bereketli kıl bana. Allahumma bir de ikrar ediyor. çağırıyor Rabbini kul. İn kuntat'a'lamu. Eğer sen biliyorsan. E enne hazel amre şerrun li fi dini ve maaşi ve akibeti amri. Biliyorsan bu mesele benim için şerdir. Dinimde, dünyamda ve ahiretimde. Ahiretim için. Yende acile amri ve acilehu. Fasrıfu anni. Bunu benden uzak tut. و اصرفني عنه بني ده ondan uzak tut. Waq waqdur li hayran ee waqdir li hayran. Bunun e, bunu uzak tutmana sonra ne diyor? Ee hayrı da ait iken. Hayır da neredeyse onu yaz benim Sonra az çok demeden o verdiğin kadere de beni Kanaat ver. Rıza göstereyim. Burada da bu hadis Buhari'de geçiyor. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istihareyi böyle öğretmiş ashabına. Cabir hadisinde. Ondan dolayı icma etmiş ölemeler bu sünnettir. Çünkü bak Cabir burada birincide ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an'ı öğrettiği gibi. Kur'an nedir? Ana meselemizdir. Kur'an ve sünnet. Bu çizgi kaynağımızdır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Dinin esasıdır, temelidir. Onu ilk öğretmek, Resul'ların üzerine ilk görev nedir? Allah'ın kelamını öğretmek lazım. E Allah'ın kelamını nasıl öğretirdi bize? İstiharayı da öyle öğretirdi bize. Demek istihara güzel bir şeydir. Üçüncü mesele, hikmeti nedir istiharanın? Niye istihara oğlu için kurulmuş? Hikmet nedir bunda? Alimlerimiz diyorlar ki ehl-i sünnet alimleri İstiharada hikmet nedir? Allah'a teslim olmaktır anlamı geliyor. Allah'a teslim olmaktır Allah'u subhanehu ve teala'ya Subhane Teala mutlak teslim oluyorsun İstiharayla Yani her şeyi ona yönlendiriyorsun Benim havlim kuvvetim yoktur Her şeyim sensin ya Rabbi Sene sığınıyorum Burada da ne diyorsun? Dünya ve ahiretim Deyse, hayırlı olursa O zaman dünyamı ve ahiretimi Sene sığınırım Sen hangisini uygun görsen Odur benim için E burada nedir? Tam teslimiyet var Bir müminene yakışır Âmenne ve saddakne Semi'ne ve ata'ne Bu musulmanın Semboludur. Bu da nedir? Yani ya Rabbi ben senin Kapından başka hiçbir kapıyı Çalmayacağım Bu da neyden olur? Neyden allah Teala'ya kulluğu gösterirsin? Kulluğun zürveti nedir? Kulluğun zürveti namaz. Namaz dinin sembolüdür, müminin miracıdır. Dedik kul, Resulullah miraca nasıl gitti? Mekke'den, Beyt-il Mehdist'e, Beyt-il semaya sonra sedr, südretil munteha, rab, Rabbi ile rabbi, rabbi, arasında bir perde kaldı. İşte kulun da miracı nedir? Namaz. Sen dönüyorsun Kabe'ye. Sonra rükû yaparken beytil mektistesin. Alimler diyorlar. Sonra sücdede südretil müntehedesin. Rabbinle görüşüyorsun. Çünkü Resulullah diyor. Kul en yakın olduğu nokta Rabbine sücdededir. O zaman namaz nedir? Samboldur. Namazdan Allah'a yakın olursun. Onun için istihare namazdan olur. Sonra neyden olur? Doğa'yden olur. Doğa nedir? Resulullah diyor. Doğa ibadetin özüdür. Bir rivayette de ibadetin, e, ibadetin te kendisidir. İbadetin te kendisidir. Demek ki doğa ibadeti temsil ediyor. Doğa ne var? Allah'ı tazim etmek, Allah'a övmek, fakirliğin, senin la havlu ve la kuvveyi allah Teala'ya göstermektir. allah Teala de bundan hoşnut olur. Onun için ne diyorsun allah Teala? Ya Rabbi, benim her şeyim senin elindedir. Hangisi bana hayırlıysa onu nesibeti et ya Rabbi. Evet. Bu hikmetidir. Hikmeti kulluk her şeyde mutlak teslim olmuş Allah'a. Her şeyin Allah'a yöneltiriyor. Bu da mümine yakışır. Muminene yakışır her şeyini Allah'tan ister. Başka kimseden istemez. Dördüncü mesele sebebi. Nereden olur istihara? Neden olur istihara? İşte biz dedik ki Resulullah Cabir hadisinde her şeyde bize öğretirdi istihare ederim. Her şeyde. Onun için dört mezheb imamı, alimlerimiz hepsi ittifak ettiler. İstihara nerede olur? Her şeyde olur. Her şeyde, meselede olur. En küçük, büyükte olur. En küçük, büyükte. Hatta bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, telliğinin şeyi kopsa bile, e, bahı kopsa bile, Allah Teala'dan iste. O kadar önemlidir. Evet, işte burada, burada sadece alimlerimiz ittifak etmişler, icma etmişler, her şeyde olur. Bir de de olur? Burada bazı insanlar karışık, e, kafaları karışıyor. Alimler de bunu çok güzel bir şekilde açıklamışlar. Mesela demişler ki bir şey şerri ise apaçuk hükmü var ise şeriatte bunda istihar olmaz. Bunda istihara yanlıştır. Yani bu halaldır bu haramdır ben hangisini yapım buna istihar olmaz. Bu istihar olmaz bu ibadettir. Ha? Bu eğilik bir meseledir bu günahtır. Ben bu eyleği yapayım mı yapmayayım Allah'a dur bir danışayım. Bu olmaz Allah zaten sana danışmadan önce hükmünü vermiştir sana. Bu demiş güzel ameldir bu kötü ameldir. Olarda sen istihar etsen e, Teala bir ve işyan ediyorsun. Çünkü allah Teala sana müspak yani önceden hüküm verilmiş Resul vasıtasıyla. Ama istihara ne de olur alimler diyorlar. Bak bazı cahil insanlar var bu konularda bile istihar ederler. Mesela fakire yardım edecektir. Ben edeyim mi etmeyeyim? Dur. allah Teala'ya bir istihar edeyim. Olmaz. allah Teala ne demiş? fakire yardım etti. Bu mutlaktır. Ama istihara neden olur? İki şey var. Bilmiyorsun hangisi hakkına hayırlıdır. E, Hüçmü de belli değil. Mesela sen haca gitmek istiyorsun. Ama hac yolunda alimler diyorlar mesela düşman var. Ben gitsem, ihtimal var o düşmanın eline gelirim, ölürüm, yan malım alınır. Burada Allah-u Teala ederim. Bu sene gideyim mi, gitmeyeyim mi? Çünkü mübhem bir şey bekliyor seni. Ondan dolayı, yen bir şahsı alayım mı, yanımda almayım? Üç tane şahıs var, yen iki tane var, hangisini alayım? Ne yapacağız? Çocukları öğretirler bize, o biti biti yapmayacağız. İstihar edeceğiz. Ne diyeceğiz? Ya Rabbi, Ahmed Ali mi yoksa Mahmut'u alayım? Bunu da namazın kılarım, istihar ederim. Onun için mu, haram, halal, vacib, mekruh, me, e, mendub, mübah, bu meselelerde istihara olmaz. İstihara ne meselelerinde olur? Bir şeye gidiyorsun, o şeyin sonucunu bilmiyorsun. Mesela bir evlenmek istiyorum, iki aday var hanım. Hangisinden evleneyim? He, çizsin de şartları bana uygundur. E ne yaparım? İstihar ederim. Allah hangisi benim dinim için, mı için, ahiretim için, herliyse ya bir onu nesip et diyorsun bana. Evet, bu da e, dördüncü mesele. Beşinci mesele istihara ne zaman olunur? Alimlerimiz diyorlar ki istihara şertli olunmaz. Ne olur? şartsız olunur. Kafan ding olacak. Sakin olacaktır. Sen bir meseleyi çetrefil yaratmamışsın kafanda. Davamlı o mesele seni işgal etmemiş. Ama bir meseleye ikdam ediyorsun kafan sakin olacak. Müsbak hüküm de vermeyeceksin. Geleceksin neye? Geleceksin istiharaya kafan sakin olacak. Bir de ezim yapmamışsın. Ben filanla evleneceğim. Kafan da hep onu onuylandır. Ondan sonra istihar ediyorum. Böyle istihar olmaz. Sen tam teslim olacaksın. Onun için Resulullah hadiste, buhari hadiste, İzâ hemme diyor. Hem nedir? Hem bir şeyi mesele etmişsin, yani hayrette kalmışsın. E, mesele etmemişsin, pardon. Hayrette kalmışsın. Seçim hakkında, ikisi de iyi hangisini seçeyim bilmiyorsun. Kalbin birine istihar etmiyor. İkisinde de gönlün var, tereddüt ediyorsun. O zaman ne yaparsın? İstihare edersin. Sonra istihara alimler diyorlar ki ne zaman olur? İlk bu meseleye geldin istihar edeceksin. Yok kalmış bu mesele çök salmış senin kalbinde. Ne olur? O zaman bir taraf yerleşir. O zaman sana doğrusu görünmez. İlk bu mesele oldu. ilk koşacaksın. Ha ben gittim bütün insanları konuştum, fikir aldım, görüştüm, ettim. Ondan sonra Allah'a döndüm. Hayır. ilk veren daha döneceksin. Saygıdandır bu. Onun için diyorlar alimler ilk önce dönenin bereketi istiharada çok olur. Namazda ve dua onun için hayırlidir. Hemen allah Teala onun kalbine ne verir? Açar. Ondan dolayı ne zaman istihar olur? Ne zaman bir mesele bizim aklımıza geldi? Hemen ona koşacağız. Koşacağız gidip Allah-u Teala'yı edeceğiz. Ama bu meseleyi dert etmişiz Olmaz. Ama bu meseleyi dert etmişiz, içinden çıkamıyoruz, istihar etmeyelim mi edelim ama kata yapmışız. O zaman kafamızı istiharaya gelirken kalbimizi sileriz. Ya Rabbi diyeceksin benim hiçbir görüşüm yoktur. Hakkıyla teslim oldum sana. Hangisi hakkımda hirliyse onu bana nesibet. et. Ondan sonra ne yaparım? Namazımı kılarım. Ondan sonra ne olur? Allah Subhanehu Teala bize hir kapısını açar. Sonra altıncı mesele istişare mi önce istihare mi önce? Herkisi de var bilirsiniz. Mümin emrolunmuş. Hem istihare etmekten hem istişare etmekten. İmam Nevevi Allah rahmet eylesin. Diyor ki İmam Nevevi istihareden önce istişare etmesi lazım. Müstehaptır diyor. Ne ama istişarenin de fıkhı var. Nedir fıkı? Yani ben e, istişare ediyorum ehline edeceğim. Yani ben bir bilgisayar alıyorum gidip kassaba istişare etmem. Diyelim kasaba amca ben bilgisayar alırım hangisini tavsiye edersin? Ondan sonra bozuk bilgisayar alırım. Bana diyenler niye bunu aldın istişare etmedin? Ettim ben. E ben ettim ama sen yanlış istişare etmişsin. Onun için bir meselede bir istişare ediyorsan ehline edeceksin. Önce din diyaneti olacak, ikinci bilgisi olacak o şeye. Çünkü allah Teala diyor وَشَاوِرْهُمْ fil amir, Resuluna diyor. Müşavere et onu Baktın Baktın bir mesele sende adam dedi ki sene istişare ettiğin alim yani uzman adam dedi sana bu daha hakkında heridir. Ondan sonra gidip İmam-ı Nevidür istihar edersin. İbni Hacer Haythemi Rahimahullah Diyor ki İstişareyden istihara Tearruz ettiyse Yani müsteşar sene dersi Hoca dedi sana alim Yani uzman adam dedi sana bunu yap Sonra baktın Kalbin başkasına itim inan ediyor Burada ne yapacaksın Burada Ne yapacaksın Bakacaksın Hangisi daha hakkına senin dininde, diyanetinde daha hayırlıdır. Çünkü bazen insana şeytan gelir niyetini bozar. İstiharanın özellikle hükmünü bilmeyenler. O zaman sen istişarını ehle ettikten sonra tersi çıkmaz da, alimler diyorlar, eğer çıksa baksan o ters sene nefis şehvet yüklemiyorsa o alimin sözünü tercih etmek daha akdemdir. Eğer baksan istişarede alim bir şey dedi ama senin kalbin ona daha fazla yatıyor. Gördüğün kalbinin farahlığı iman babından daha fazladır. O zaman istihara e, öne çıkma, istişareden öne çıkar. Bu da neyden ilgilidir? İstişare eden şahıstan ilgilidir. Ki meselesi var. Bir imanı cüclü olan insan bunu e, bilir. İki de ilmi olan istişareyle ilgilidir. İlmi olan bunu bilir. Evet. E, e, üçüncü, e, yedinci mesele. İstihara namazında ne okunacaktır? İstihara namazında ne okunacaktır? Alimler burada üç görüşleri var. İstihara namazında ne okunacaktır? Hanefiler, Malikiler, Şafiiler diyorlar ki Birinci rük'atte kul ya yuhal kafirin okursun. Çinci de ihlas okursun. Bunu da İmam Nevevi, aynen İmam Nevevi zikrediyor. Diyor ki bu da delalettir ki kafirun nedir? Yani havlu kuvvetinden Allah'a teslim olursun. İhlas da her şeyi Allah'a, acizliğini tek Allah'a yönlendirirsin. Ondan dolayı ne yapmışlar? Üç mezhep bu konuda demişler kafirun ile ihlas okursun. Bu da iştihadi bir meseledir. Çünkü Resulullah'tan bir nas gelmemiştir. Ama madem alimlerimiz bunu uygun görmüş, Bence de buna uymak güzeldir. Çünkü alimlerimiz e, Resulullah'ın dediği gibi batıl yere anlaşmazlar ve icma etmezler. İkinci görüş bazı sahaba, bazı tabiinden, bazı seleflerden ne, neyi görmüşler okuması? وَرَبُّكَ, يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ Ma alakum ma ma kana lahum al-khiyare ve taala amma yushkun. Ve rabbuk ya'lemu ma te, ma tukin ve ma böyle devam edersin. Birinci rüc bunu okursun. Bu da İsra suresindedir. Çinci rüc ette dediler şeyi okursun. Ve ma kana lil mu'mini ve la mu'mineti ve en yekuna lahum min ve men ya'sıl laha ve rasuluhu faqad dalla dalalen mubiin buda meşruayen 3. Hanbeliler bu konuda hiçbir görüş, görüş göstermemişler. Çünkü Hanbeliler nasa bağlı oldukları için hadis bulmadıkları için bu meselede ne yapmışlar demişler bu serbesttir. E Hanbelilerçi de güzeldir. 3 mezhebin de bence güzeldir. Bence Bazen öyle okursun, bazen e, hangi kalbin o aslında ne huzur ayeti uygunuysa onu okursun. Sekizinci mesele, e, ne zaman, duayı ne zaman yapacaksın? Dua nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cabir hadisinden dedi, Allahümme inni estekhiruke, estekhiru bi ilmike ve bi kudretike, bu husnül müslümde var. Her çeşfini Hüsnül Müslüm kitabına dönse inşallah bu elle e, e, e, orada dua e, Türkçesi var, anlamı var. Oradan ezberleyebilir e, kardeşler. E, sekizinci mesele bu duayı ne zaman okuruz? Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli Dört mezhepte dediler ki bu namazdan sonra okunur. Yani salamdan sonra okunur. Bu konuda Anlaşmışlar. Salam verdikten sonra elini kaldırırsın bu duayı okursun. Bir kısım alimler de mezhep içinde olsa bile bu konuda dediler ki namazdan da önce olur namazdan da sonra olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşhur hilaf var bu dua meselesinde. Ukbü's-sala, sala namazın sonrası dubrü yani sonrası diyorlar ki yen salamdan öncedir yen salamdan sonradır. Bu meşhur bir hileftir. O hileften dolayı da bu hilaf çıkmış burada. Şeyhülislam İbni Teymiye e, şeyi tercih ediyor. Diyor namazdan, salamdan önce olsa daha iyidir. Çünkü salamdan önceki şey namazın içindedir. Namaz da Resulullah demiş salamdan önce duayı çok altın. Bu daha uygun olur diyor. Tabi bu mesele nedir dedik. Bu mesele serbesttir yine. İstesen önce yaparsın, isteden sonra... Yen de en önemlisi nedir? Bazen öyle yaparsın, bazen böyle yaparsın. Bu da nedir? İşte bu da şeyin önemini gösteriyor, ee, doğanın önemini gösteriyor. Evet. Elhamdülillah ve salatu ve salamü ala Rasulullah. Şimdi istiharan namazı ile ilgili birkaç bir ders yaptık. Ondan sonra sorular var. Bu neden ilgili? O soruları da teker teker cevap vereceğim. Hatta ayrı yerde de faydalı olsun. Gerçek bazı sorularda tikrar var. Tikrar olduğuna rağmen ben cevaplayacağım. Çünkü her tikrarda da bir açıklama faydalı olur. Bazı insanların aklına takınır. Onun için bu soruları hepsini toparladım bir araya. Soru geçirtmeden inşallah illa ki aynen soru başka üslupla sormuş onu terk edeceğim. Bütününü Allah'ın izniyle cevaplayacağım. Çekilmeden... De hepsini cevaplayacağım inşallah Çünkü istihara namazı Önemli bir ibadet olduğu için Şimdi bir soru gelmiş e, Diyor ki hocam İstihara namazının Ehemmiyeti nedir Musulmanın hayatında Biz bu bu sorunun cevabını vermiştik e, Dersin içinde ama Biraz daha detaylı vereyim Madem soruluyor bu soru İstihara namazı Çok önemlidir Üç boyuttan önemlidir Birinci İnsan oğlu kullığıyla insan en büyük sıfatı nedir? Kuldur. Çime kulluk kuldur? çimen kuludur, Allah'ın kuludur. Çime kulluk eder Allahu Teala'ya kulluk eder. Allahu Teala yaratıcı olduğu için o kulluktan hoşnut olur. Zaten dur ben dünyayı yarattım. İnsanlar bana kulluk etsin. Ondan da hoşnut olayım. Ondan dolayı İstihara namazı birinci boyutu nedir? İnsanın kulluğunu ortaya çıkartıyor. Kulluğu nedir? Kulluğun özü insan insan kul, kul, kul insan oğlu, adam oğlu kulluğunun özü nedir? İnsan kendi Rabbine ihtiyacını en zirvede beyan etmesidir. Yani buna da e, mustalahen e, alimlerimiz el-iftikaru ilallah. Allah-u Teala'ya biz neyiz? Hepimiz muhtacız. Fakiriz. Fakir Arapça'da muhtaç. Yani hiç ne, bir şeyimiz yoktur. allah Teala olmasa biz hiçbir şeyiz. İşte bunu insan ne çıkartır? Kulağında çıkartır. Ondan sonra istihare namazında ne ortaya çıkar? Kulluğun bir e, ispatı o Allah'tan başkaya kimseye güvenmiyoruz, de umidimiz bağlamıyoruz. Ha sebep almak ayrıdır ama her şey Allah'ın elindedir. Mutlak teslim olmak ayrıdır. Üçüncü mesele e, istihara namazında kulluğun ortaya çıkması meselesinde hakiki tevekkül Allah'a ediyoruz. Ya Rabbi sene verdim her şeyimi. Sana güveniyorum. Bu iş benim için herliyse yap. Sonra tefvidul amr nedir? Emrimizi Allah'a bırakıyoruz. Yani her şey senindir. Bunlar hepsi nedir? Tevhidten İslam'ın ta kendisidir, özüdür. İşte bu namaz, istiharet namazı bunları ortaya çıkartır. Bu hakikati ortaya çıkartır. İnsan Allahu Teala'ya ne yapıyor? Sığınıyor. Hakiki kulluğu nedir? Allah'a sığınmak. Bu da nedir? İstihara namazında ortaya çıkıyor. İkinci boyutu istihara namazının, İstihare namazında insan ne olur? Felaha arar. Yani felahı seçer. Felah nedir? Kurtuluş. Kurtuluşa varırsın, onu seçiyorsun. Neyle? Allahu Teala'ya sığınıp Allahu Teala seni o yolu gösteriyor seni. Başarıyı bir meselede en başarıyı Allahu Teala vasıtasıyla alırsın. Tevfik nedir? Tevfik oluyorsun. Çabanda ciddiğin yerde ne oluyorsun? Yine başarılı olursun. Bu da Allahu Teala neyle olur? Her şeyimi Allahu Teala'ya yönetmektir. Bu da neydi ne olur? Allah'dan, Allahu Teala'dan istemektir, soru sormaktır. Ondan dolayı alimlerimiz ne demiştir? Alimlerimiz demiştir eğitimci alimler, zahit alimlerimiz. Bu işte uzman olan eski tabi'in selef alimleri demiş ki: "Men u'tiye arban, arba'an lem yumna'u arba'an." 4 tane çin bir kula verilse Karşısında dört şeyden yasaklanmaz okul. Dür chi men u'tiye şükür lem yumnal mezid. Kim bir kulu Allah Teala şükür nimetini vermişse her zaman şükrediyorsa o her zaman ne olur? Allah Teala ona ziyade verir. Fazlalığı ondan kesmez. Le in şekertum le aziidannakum ayet geçiyor. Şükrettikçe ben size ziyade ederim. Sonra diyor men u'tiye tövbe lem yumna'il kabul. Çime tövbe e, nesip olmuşsa, tövbe fazileti, ikram allah Teala tarafından o kula verilmişse, kabul ona kapısı kapatmaz. Devamlı günah işletse, tövbe Allah kabul eder. Sonra üçüncü alimlerimizin dediği men u'tiye istiharete lem yumna'il khira. Yani bir deney allah Teala istihara ibadetini nesip etmişse, o Doğru seçimden mahrum olmaz. وَمَنُ اُعْتِيَ الْمَشُورَ لَمْ يُمْنَعَ السَّوَابُ Kimde meşureti verilmişse ona, meşuret nedir? İstişare. Her işimde ben ehl ilme istişare ederim. Bir kula istişare nimeti, bir kula istişare ibadı, ibadeti verilmişse o doğruyu hiçbir zaman kaybetmez. İşte bu nedir? Bu çok önemli meseledir burada bir mesele var ile ilgili bu istihareyle ilgili bir hadis var diyor ki men ve la nedime men istashara İstihare eden haybata yani e, e, e, e, şeye e, e, kötüye yani de haybet yani e, ço, e, en en kötüsüne düşmekten ne olur istihare eden kurtarır. istişare eden de hiçbir zaman nedamet etmez. Aslında bu hadis uyduruk bir hadistir. Doğru değil. Anlamı doğru da olabilse, doğrudur. İstihare etsen, kusura e, ne olamazsın ama lafz olarak Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir hadis gelmemiş. Bunu da alimlerimiz hadis kitabında, muzu hadis kitaplarında Mozu olduğuna ittifak etmişlerdir. Evet bazı maalesef bazı gruplar var bu hadisten yola çıkıyor Resulullah'a nispet ediyor. Hadisin anlamı doğrudur ama lafzı Resulullah'a mensüptür. Resulullah söylememiş. Onun için söylememiz de doğru olmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadis ben söylememişsem benim dilimden bir tane biliyor bu söylememişsem söylese ataşta yerini alsın. O zaman biz korkarız Allah'u Teala'dan. Söylememişse söylemez. Üçüncü boyutu istihara namazının nerede önemi çıkıyor dedik. Üçüncü boyutu nedir? Âlimler diyorlar, el bil-kaza. Kaza nedir? Kaza-u kader. Defterinde alın yazısı neyse ona razı göstermektir. İstihara budur. Ya Rabbi sen elminde ne koymuşsan benim için onu bana nesibet et, hayırlısını ediyorsun bu sefer. vel bil-maqsum. Kısmet neyse ben onunla ne yapıyorum? Kanaate varıyordum. Ondan dolayı kim istihare etmişse bütün meselesinde, kalbide itmi'nan olmuşsa, yakinen inanmışsa Allahu Teala madem bunu yazıp bunda bir her var, bu nedir? Bu kaza o kadere boyun eğmiş. Burada da ortaya çıkıyor işte. Ondan dolayı bir rivayette, bir rivayette ee, alimlerimiz nekleder İbni Ebi Dünya Rıza Anıllahi Bi Kazaihi çitabı var. Orada Vahbi İbn Mente'den e, naklediyor Diyor Hazret Davud aleyhis salatu vesselam dedi ki Rabbi eyye ibadetin abgadu ileyke ey Rabbim en sevmedığın ibadet hangisidir? Kale Rabbil Alemin dedi ki istekhareni fi emrin فَخِرْتُ لَهُ فَلَمْ يَرْضَى بِهِ Dur bana sordu kulum ben de ona seçim yaptım ona razı olmadı. Mesela sen diyorsun ki e, bu kadınla evleneyim mi? Yan bu işi kuruyum mu? İstihara namazı kırıyorsun, kalbin o işe tıkalıyor. Ondan sonra ne yapıyorsun? Bu sefer kalkıyorsun bir daha kılıyorsun. Ya rıza göstermiyorsun ya niye böyle benim hesabatımda bu tutuyor niye böyle oldu? bu razı gösterm onun için kaza o kader ve boyun egimek önemlidir İşte ondan dolayı alimlerimiz ne demiş kim Allahu Teala istişare et istişare etse kullarına da istişare etse emrinin de meselesinin de üzerinde sabit kılsa o muvaffak olur muvaffak olur nedir yani hak yolunu bulur Hak yolunu bulmak önemli bir meseledir. Onu neyden bulursun? Hakiki bir teslimiyetle bulursun. İşte ehemmiyeti, istiharenin ehemmiyeti nedir? Allah subhanehu ve teala'ya teslim olmaktır. Bir hadiste İmam Ahmet'ten, İmam Ahmet Müstedin'de rivayet ediyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan radıyallahu anhu diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Min saadeti ibni Adem, Adam oğlunun mutluluğundan saadetinden istihare istiharellah ve rızahü bima kadâ bih kadâllahdür ki bima kadâllah Allahu Allah Teala e, bir meselede istihare etti. Allah Teala bir yolu gösterdi ona. Ona rıza göstermesi insanın en mutluluğudur. O mutluluk dünyadaysa ahirette de devamı var. Ve min şakaveti ibni Adem İbni Adam'in şeki olması, yani betbahct olmasından nedir? Terk istikraratı. Allah, Allah'ın istikrarasını terk edip vasahat ohu bima kaza Allah. Allah Allah sana yol gösteriyor. Duyuyorsun bunu adam bu kadından evlenme, yani bu işi kurma. Hep böyle kalbin buna bu işte sıkışıyor ama sen hep tersini yapsan Ondan mı gelir ki kaza ve kadere ina in in in inanmıyorsun. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste ne diyor meşhur hadiste? Dualarında "Ve es'eluke rıza badel Sen benim üzerime bir şey yazmışsan razılığı onu göstermeyi bana öğret." Onun için istihare namazı kısacası kulluğun ta kendisidir. Kulluğun ta kendisidir. Onun için istihare ederiz. Allahu Teala bize kıldığı e, Kazayını da kaderi de ona da hamd edip şükrederiz. Böyle yaptıkça biz ne oluruz? Hakiki İslam dinini yaşamış oluruz. Tevhidi yerine getirmiş oluruz. Velhamdülillahi Rabbil Aleyküm. Elhamdülillahi ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi ile ilgili ikinci bir soru geldi. Soru da diyor ki e, istihara istihareni nede yapacağız? Her meselede mi yoksa önemli meselelerde mi? Bunu soruyor. Yani ben her şeyde istihare yapacağım yoksa çok önemli mi meselelerde yaparım? Evet bunu da biz derse yine cevap vermiştik. İstihare namazı arkadaşlar istihare namazı dedik ki önemli namazdır sünnettir. Resulullah'ın bize bıraktığı en önemli sünnetlerden birisidir. Kuldan Allah'ın Rabbinin arasındaki bir köprüdür. Bu sağladıkça kul ne yapar? Übudiyeti en zirvetiden Rabbil aleminle canlandırır. Bu da nedir? Kelbil muslim, musulmanın kalbi selim oldukça halisene kime bağlanır? Halikine bağlanır, Rabbine bağlanır. Onun için kul istihara ederken tevekkülün hakikatini übudiyetin hakikatini yaşadığı için her şeyi Allah Teala gönderdiği için her şey senin elindedir ya Rabbi bana ne kadar ilim akıl irfan vermişsen ama ben senden mustagni değilim senden istigna edemem ondan dolayı ne yapacaktı kul her küçükte büyükte Rabbi'l alemine dönmek Allah Teala bundan hoşnut olur çünkü sen kulluğu ortaya çıkartıyorsun her şeyim senin elindedir ya Rabbi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz gibi Buhari hadisinde Cabir İbn Abdillah radıyallahu anhuma ne dedi? Dedi Resulullah yuallimu yuallimunel istiharete fil Yani nasıl biz ne Kur'an öğretiyor bize? İstiharan da böyle öğretirdi bize. Ne de öğretirdi? Bütün meselelerimizde istihara yapmak. Onun için İbni Hacer Askalani Rahimahullah baride bu hadisi şerh ederken, diyor ki, bu hadis demeyin büyük ve küçük, basit ve çok basit, yani bu önemsiz, değersiz mesele olsa bile istiharada azimdir. Aynasını da Ümdetülkari'de e, Bedreddin'il ayni el hanefi aynensini naklediyor. Diyor ki Bedreddin e, el ayni e, Allah rahmet eylesin. Büyük hanefi alimlerindendir. Aynen bu da Bukhari'yi şerh etmiş. Diyor ki Ümdetül Qari'de diyor ki bu hadisi şerh edersen Burada umûr-i delildir alel umûm. Cenellemedir. Burada ayır edemezsin. Demezsin bu küçüktür, bu büyüktür her şeyi istisnasız Allah'a döneceksin. Evlenirsin Allah'a döneceksin. İş kuruyorsun Allah'a döneceksin. Ha, yani de basit bir şey olsa, küçük bir şey olsa bile Allahu Teala'ya döneceksin. Ondan dolayı e, Bedreddin aynı de şu hadisi de getirmiş. Biz dediğimiz hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Leyselen ne ahdokum Rabbu hatta fi şesgi n'alehi n'alehi yani telliginde bile kopmazsa, allah Allahu Teala'ya istihare edersin. Allahu ekber. Yani ne kadar önemli bir meseledir. Ondan dolayı, ondan dolayı İmam-ı İmam-ı Müslüm şerhinde diyor ki, "Müslüman her şeyde Allahu Teala'ya dönecektir. Küçükte, büyükte, azimde. Ee, ne demektir bu? Yani ya Rabbi ben senden müstagnide değilim. Her şeyde senin senden Destekimi istiyorum. Yani ben sensiz bir hiçim. Aklıma güvenmiyorum. Şeytan aklına güvendi, lanete oğradı. Biz aklımıza güvenmiyoruz. Biz adam oğluyuz. Adam oğlu aklına güvenmemesi lazım. İblise uyan adam oğlu aklına güvenir. o da iblisten cehennemde aynen yerde olur. Onun için İmam Nevi'dir ki Zeynep bin Tijhş, rəsbiyyallahu anha. Zeyt'ten boşanırken Resulullah ona evlenme teklif etti. Zeynep istihara yaptı. Ondan dolayı diyor ki İmam Nebovi, Zeynep'in istihara yapması bile Resulullah demiş, o zaman e, her işte bile, bilsen bu iş herdir, yine Allahsız bir iş olmaz. Rabbil Alemine döneceksin. Ki Resulullah'tan daha herli ne olacak? Zaten vahiy ile gelmiş, yine dönmüş, Rasulullah tamını kınamamış, tam tersine Resulullah rıza göstermiş. O zaman istihare nedir arkadaşlar? Önemli meseledir. En küçükte, en büyükte Rabbi alemine döneceğiz. Her şey onsuz olmaz. Onun için diyor Resulullah bize her şeyi öğretirdi. İstihare demeyeceksin bu güzeldir. İstihare sadece halal haramda olmaz. Ben içki içeyim mi içmeyeyim dur Allah'a sorayım. Allah zaten cevabını vermiş elçisi vasıtasıyla. Ben sadaka vereyim vermeyeyim abını zaten biliyorsun ama nedir? İki iş bilmiyorsun hangisi sana herlidir yapacaksın. Hatta ki herli bir iş olsa mesela sana dediler gel burada Kur'an öğret insanlara. Sen ne yaparsın istihar edeceksin burada olur Kur'an öğretmez güzel iştir. Ya Rabbi ben burada Kur'an'ı öğreteyim mi öğretmeyeyim mi gideyim mi gitmeyeyim peki ben gitsem ondan sonra fitne olur orada. Allah'a danışacaksın. Her şeyde Allahu Teala ama halal haramda değil. Halal haramda olmaz. Ama ne de olur? Bu türlü meselelerde bir mahsuru yoktur. İnsan Allahu Teala'ya hakkıyla dönebilir. Her şeyimiz Allah'ın elindedir. Allah'ın emri dendir. Evet, bu da istiharenin neyini gösteriyor ortaya koyuyor. Her şeyde Allahu Teala küçükte de büyükte de Allahu Teala'dınız. Cel ve elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Bir soru e, da geldi e, istihara ile ilgili, istihara namazı ile ilgili. E, maalesef bu soru bugün de bazı gruplarda, bazı cemaatlerde yayılmıştır. O da nedir? Diyor ki, hocam sen dediğin gibi istihara yoktur. Ama bize böyle öğrenilmedi. Bize öğrenilen istihara namazında özel sureler var okursuz. Meselen Lel şurasını yedi sefer, Şemiz şurasını yedi sefer, Tün şurasını yedi sefer, ondan sonra uyuruz, ondan sonra cza özel bir rüya göreriz, özel saatte ee, e, yende işte bir, e, e, bir yende bir şahıs bizim için istihara yapar, salih bir insan bizim için istihara yapar, bizim istiharamız çünkü biz salih olmadığımız için Allah Teala bize görünmez, Hüküm vermez. Vesaire. Bu türlü istiharalar nedir, nasıldır soruyor arkadaş. Evet şimdi bu türlü istiharalar hakikaten e, dönüyoruz, bakıyoruz fıkıh kitaplarına, hadis kitaplarına, hadisin şerhi kitaplarına hiç öyle bir ibadet görmüyoruz. Demek ki bu ibadetler nedir? Uyduruktur. Bu kadar sure okursun biz derste anlattık dedik ki, sureyle ilgili hiçbir delil yoktur Resulullah'tan gelmemiş. Ama bazı mezheb imamları kafirunla İhlas surasını demiş okuyun. Çünkü bunda übudiyet var. İhlas da allah Teala'yı ne yapıyorsun? Tekliyorsun. Bir kısmı de içi denir ayet vermiş İsra surasından. O da neyle ilgilidir? Allah'a teslimiyetle ilgilidir. Onun haricinde Leyl surasının, Şemiz surasının, Tin Surasını yedi sefer oku öyle bir şey yoktur. Ondan dolayı bu türlü istihareler nedir? Bid'attir alimler diyorlar. La yecuzu mutlaqan, itlak mutlak, caiz değil. Çünkü bu şeriate alimler diyorlar istidraktır. İstidrak nedir? Yani eklemedir. Neye ekliyorsun şeriate? Yani sen Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin efendisi la yantuku anul hava Ha, havasından bir, bir, bir, bir şey söylemezdir in huve illa vahyun yuha vahiy ile söylerdir sen ona diyorsun Muhammed eksik yapmış sallallahu aleyhi ve sellem benimki daha doğrudur ekliyorsun daha mükemmelini buldum diyorsun bunu aklı selim insan hiçbir şey söylemez ondan dolayı bu türlü bu türlü e, şeyler nedir bidattir bu suraları tekrar etmek yedi sefer bir de yedi gün var Yedi gün istiharaya yatıyor. Hatta bir şey açılsın. Bunların hiçbir aslı yoktur. Biz derste dedik istiharaya birinci vehleden, birinci hemen bir mesele geldi istihara yapacaksın. O daha bereketlidir sonradan yapmaktan. Ondan dolayı 7 yedi, yedi sefer tekrar yapmak Resulullah'ın sünnetinden değil. Hiç böyle bir şey, sünnet yoktur. Bu Resulullah'a nedir? Sanki haşe kefer kefe Resulullah'ın sözüne söz eklemektir. Fiiline fiil eklemektir. Bir de nedir? İstiharada rüya görmek şart değil. Bak biz derse rüyayı hiç bahsetmedik. Neden? Çünkü şart değil. Asıl olan kalbin inşirahidir. Kalbin açılmasıdır bir tarafa. Bir kalbin ben buna farah oldu bu, bu meseleye taraf. Demek ki Allah izin verdi ona. Rüya istisnadır. Rüya her zaman olmaz. İstisnadır. Ama asıl olan kalbin neydir? Ha? Kalbin inşirahıdır, açılmasıdır, kalbin hoşnut olmasıdır bir taraftan. Rüya istisnadır. Asıl olan rüya değil. Onun için rüya görmek bazı avam zannediyor ki illa rüya olsun öyle bir şey yoktur. Çünkü... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki doğasında istihara doğasında diyor ki dersin eğer bu benim heyrime dünyada ve ahirette ve dinimde benim için bunu kolaylaştır demiyor rüyanın görüş göstermene kolaylaştır işte kolaylaştırmak alimler diyorlar nedir bunu neyle bilirsin bunu kalbinle önce bilirsin sonra bakarsın evet her şey rahat kolaylaşır Dümdü, sanki elinle düzmek gibi sen ona doğru gidiyorsun. Yani insanlar sebep oluyorlar yan filan. Onun için bu konu önemli meseledir. Rüya rüya görmek istihar de şart şert değil asıl değil. İstisnadır. Olabilse büyük bir nimettir. Ama asıl olan nedir? Allah Subhanahu ve teala bize kalbimizin farahlığını verir. O iş düz gelir bizim için. Den gelir. Çünkü şeytan iş, işi den getiremez. Ama rüya'ya rüya şeytan sana rüyayı gösterebilir. Ama Allah'ın kaderini İşinin düz gelmesini bu Allah'ın elinde olduğu için işinin düz gelmesi Allah'tandır. Rüya şeytan da girebilir içine. Bir de diyor ki salih insanlar uyusun benim için. Öyle bir şey itlakan yoktur. Dört mezhep kitabına da bak. Bütün hadis şerhlerine de bak. Hiç kimse bunu aklı selim bir alim zikretmemiş bir dene bir dene için istiharaya yatar. Öyle bir şey kesinlikle yoktur. Her şey kendi nefsi için istihar eder. Başkası için istihara etmek bu Resulullah'ın sünnetinde yoktur. Öyle hadiste de öyle gelmiyor. Dur ki, hemme bi eğer bir tane siz, bir bir müşküleniz oldu, bir işiniz oldu. İstiyorsuz Allah'a danışma. Demiyor bir tane bir tane için uyusun. Bir de fiilinle Resulullah ne bunu yapmış, kimse hiç istihara yatmış, ne ashab yapmış, ne dört imam yapmış, ne böğüc alimler. Ondan dolayı bu türlü meseleler nedir? Olmaz imkanı yoktur bu bizim dinimizden değil Kimse kimse hiç istihara yapmaz Bir de bunu şeytan ne yapar kullanır Şeytan nasıl kullanır Bazı insanlar ne diyor Bunlar salih için niye, niye istihara yatılıyorlar Diyorlar o salih insandır Bu sefer o adam fitneye kapılır Ben salihim diye her çeşit niyetine yapılır Bu olur bu olmaz O zaman şeytanın ta Ta adam olur o istihara yatan Bir günde biliyoruz bazı cemaatlerin e, İstiharacı hocaları var bu, bu, iş, bu hocanın işi ne iş çalışır ne malışır maaşı gelir o bu sadaka toplar onun için ne yapar bu sadece insanlar geliyor ben evleniyorum ben iş kuruyorum hocam ne diyorsun bunu o da dur senin niyetine yatayım anan adı baban adı bu bir nevi aynen e, e, kahinlerin yaptığı gibi bir şeydir hiç farkı yoktur istihara nedir? İstihara seninle kuldan Allah'ın arasındadır. İmkanı yoktur bunun arasına başkaları girsin. Seninle biz dedik istiharetin bir ehemmiyeti nedir? Übudiyeti ortaya çıkartmaktır. E sen ne yaptın burada? Übudiyeti başkasına verdin. Sen Allah'tan ilişkin yoktur. Sen git benim yerime Allah'tan dua et benim için. Nasıl bir kulluktur bu? Bunu diyen ben cennetmiyorum Bir tane akıl ise ilmi var ise, ilmi koksun almışsa bir tane bir tane için istihara yatar. Bunu hiçbir alim tarih boyunca bulamazsınız ama bunu ne zamanlarda olur? Bu cehlin yayıldığı zamanlarda olur. Yen de o kadar saf insanlar var ki e, buna inanırlar. Yen de iyi niyetli de olsa adam uyduruk amellerden, uyduruk hadislerden bilmem nelerden ortaya çıkar. Yoksa kimse kimse için istihareye yatmaz. Yatsan ne olur? İşte aynen cinci hocalar gibi olurlar. Bu hocalar kim hiç istihara yapsa ben buradan iddia ediyorum zinci hocalar gibi olurlar. Çünkü zinci hocaların kim yardımcıları olur? Şeytan. Gelir ona gösterir yol. Bu istiharaya da yapanlar ister olabilir adam salihtir ama onu şeytan ele geçirir. Detaylı yollardan haber olmaz. Şeytanın bir vesilesi olur ama kendinden haberi olmamak, olmadan, olmamak şartıyla. Çünkü desesen şeytanın vesilesi ol, o olmaz salih insandır ama... Detaylı yollardan olmuştur. Ondan dolayı kimse kimse için istiharaya yatmak caiz değil. Rüya görmek şart değil arkadaşlar. Rüya görmek şart değil. İstihara kuldan Allah'ın arasındadır Allah'a hakkıyla tevekküldür. Kulluğu ön plana çıkartmaktır. Ondan dolayı bu türlü meselelerde insan sadece Allahu Teala'ya döner. Hiç kimse kimse için istihara yapmaz. Çünkü bu istihara başkası için yapmak aynen ne gibidir? Dedikçe kâhinler gibidir. Kâhine gitmek nasıl haramdır? Çahine gitmek haramdır. Çahine inansan kırk sene e, nedir? E, e, Muhammed'in indiği üzerine nedir? diyor ki sen ona çifretmişsin. Yani İslam dinini, Muhammed'in risalesini inkar etmiş gibi olursun. Çahine gitsen. Allah kurusun, Çahine gitsen. İnansan çifre düşersin ama inanmadın yani belki bu diğer bu da bana bir vesile olur Allah'tan desen Büyük günah işlemiş olursun Allah kurusun sen tam ne desin Çi kıydasın her an çifre her an şirke düşebilirsin Onun için bu yollar şeytanın yoludur insan bu yollardan uzak durması lazım Asıl istihara büyük bir ibadettir asıl istihara tevhid ibadeti gibi bir ibadettir bunu ortaya çıkartmak için kul kendisiyle Allah arasında olur bu. Riyadan, sümatten, her şeyden uzak olur. Bir de bir ameli Resulullah yapmamışsa o amel nedir? Merdüttür, terç olunur. Resulullah diyor, biz benim emrim bir amelde olmasa fahüva raddun. Resulullah yapmamış, kimse için yatmamış, ashab yapmamış, tabi'in yapmamış, dört imam yapmamış, dört imamın kitaplarında yoktur bu. Nereden getirdiniz bunu? Şeytan vasıtasıyla. Onun için şeytan bizi bütün yollarla ne yapacaktır? Cehenneme götürmeyi e, istiyor. Ama Allahu Teala bize doğru yolu gösteriyor, elçi gösteriyor, rahmet yolunu gösteriyor, cennete cennetin yolunu gösteriyor. Bizi cennete istiyor Rabbil Alemin. Onun için aldanmayalım sakın bu türlü meselelerden. Allah korusun şirke düşebiliriz. Allah daha iyisini bilir elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir soru da geldi ile ilgili. Diyor ki, hocam da hangi meselelerde istihare ederiz? Ve sonra akli, yani bazı şeyi akıldan bildiğimizde de mi ederiz? Yoksa sadece e, bilmediğimiz meselelerde istihar edeceğiz? Yani arkadaşın sorusu şöyle, istiyor desin ki,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 Hayır biz büyükte de, küçükte de dedik ki her şeyde istihare edeceğiz. Evet bilsak bir iş bize doğruysa bile istihare edeceğiz. Bak Zeynep anamız. Ummil müminin Zeynep binti Cahiş. Resulullah teklif ederken ona evlenim seninle istihar etti. Resulullah da ikrar etti onu. Yani bu bir artı bir iki. Onun için hissi, akli, mantıki her şeyde biz istihare ederiz. Bu nedir? İstiharenin gereği nedir? Ben emrimi Allahu Teala'ya yöneldim. Senin Allahu Teala senin yaptığın doğrudur. Ama sen akla akla imkan versen, anlamı gelirsen iblisin adamı olursun da taylı yollardan o seni kullanmak istiyor. Ak İblis ne dedi? Dedi, "Ademi topraktan yarattın, beni ataştan. Ataş daha güçlüdür. Nasıl beni emrediyorsun buna secde edeyim?" Aklını koydu ortaya. Onun için biz istiharada, evet aklımızla biliriz. Bu doğrudur, bu yanlıştır ama yine Allah'a yani biz aklımız kasırdır. وَمَا اُت۪يتُم مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلٍ İlmden bize az vermiyoruz. Biz hakiki ilim sahibi Allah'tır. Onun için biz her şeyimizi Allah'a yönetiriz. Kim her şeyini Allah'a yönetse kendisini cennette bular. Kim mırıngırın etse, akıl mantık koysa o muhakkak kendini cehennemde şeytanla bulur. Hiç başka bir çaresi yoktur. Açın defteri, açın kitapları, tarih boyuca bütün peygamberler. İslamiyet'te bakın kim akıl koşmuşsa onun sonucu kötüdür. Hiç sonucu iyi olan yoktur. Bu değil ki İslamiyet akli ilga ediyor, iptal ediyor. Hayır, akli iptal etmez. İslamiyet sebep almakı iptal etmez. İslamiyet Allah'a tevekkül, bir şeye, sebebe sarılmak. Bunlar hepsi var İslamiyet'te.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 Surası gibi nasıl Kur'an bir surenı öğretirmiş Resulullah'a. Onun için dedir İbn Hacer, Ayni İmam Nevevi bu hadiste ne dediler? Bütün dediler küçük büyük pasif meseleler bile olsun, değil mi? Hatta hadiste geçtiği bir telliğinin bile bağ kopsa Allah Teala'da istihareyle o kadar önemlidir. Onun için arkadaş istihare meselesinde akıl mantık yürütmek yoktur. Evet ben biliyorum. Bana dediler ki mesela bu, bu ortaklığa gir. Ben aklım mantıkımla biliyorum bu ortaklığa girsem tecrübe gereği bu ortaklık güzel bir şeydir. Daha niye istihar edeyim? İşte biz bilmediğimiz perdenin arkası var. Allah onu bilir. Gayb var. Belki biz ayette geçtik gibi bazı bir şey zannedersiniz herlidir, size şarlıdır. Ve asa şeyen fe lakum. Bir şeyde sevmezsiniz buğz edersiniz istemezsiniz ama o sizin için hayırlidir. Musibet geliyor sizi hayırlidir. Hastalık geliyor size hayırlı olabilir. Bir şeyi seviyorsunuz ama o şerdir sizin için. Allah'u ya'lemu entüm la te'lemun. Onu Allah bilir. Siz bilemezsiniz. Onun için biz aklımızdan, mantıkımızdan biliyoruz ki evet bu işe girsek başarılı oluruz. Ama ne yaparız? Yine Allah'a danışırız. Çünkü Allah Değil benim sonum bilir. Dünyanın sonunu bildiği için her şey onun elindedir. Ya Rabbi bana yol göster. Benim verdiğin kasır aklımdan öğrettiğin bana elimle ben görüyorum bu herlidir. Ama yine sana güveniyorum. Yine senin şu şeyinden çıkmam. O zaman nedir? Bu tam zirvetidir. Ee, e, ibadetin. Ha ama ben bir şeyi bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu ticaret iyidir anlamıyorum. Cilim mi girmeyeyim? O zaman istihare ederim. Yok. Biz küçükte, büyükte deriz istihare ederiz. Çünkü istiharanın hakikati nedir? Hakkıyla Allah'a teslim olmaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bir soru daha. Beşinci soru diyelim. Ee, arkadaşlardan bir arkadaştan geldi. Tabi e, tanıyoruz bu arkadaşı da. ismini de vermiş. Diyor ki ben hanımımı boşayacağım. Ben hanımımı boşayacağım. Bu boşamakta da istihara yapayım mı? Aslında bu soru çok güzel bir sorudur. Derslerde bunu detaylı yolda anlattık ama arkadaş bu soruyu canlandırmıştır. Yani biz dedik ki aslında istihara ne de olur? Ha? Mübhem şeyler de olur. Mustahap şeyler de olur. Ama ne de olmaz dedik istihara? Mübah işlerde Müştehapte, vacibette, mekruhatte bularda da olmaz Yani mesela Allah bunu şey haram kılmış Halal kılmış Bular da istihara etmeriz Onun için istihara icmaen Bu meselelerde olmaz İstihara Mubah meselelerde olur Bir iş belli olmadığı için e, İstihara edersin Bunda olur Ama Allah Teala bir şeyi halal kılmış Haram kılmış bunda istihara yoktur Bu bir İkinci mesele Talakta istihara olur mu? Önce bir bilirim talak nedir? Talak Allah'ın sevmediği bir meseledir. Ama talak aynen zamanda ve la bir hadis var diyor abgadul halali illallahi talak bu hadis çok zayıftır yani. Neredeyse uydurma e, seviyesindedir. Yani çok zayıftır. Şiddetle zayıftır. Alimleri itibar etmiyorlar. Ama anlamı doğrudur. Yani Allah talakı sevmez. Neden? Allah-u Teala ne sever? Hayat devam etsin, nesil musulman nesil yetişsin. allah Teala çünkü bunu emretmiş hayatın devamı için. Ama aynı zamanda talak ne kadar iyi e, güzel değilse, mekruh ise, edilmişse, aynı zamanda bazı yerde gelir belsem gibi, malham gibi ilaçtır. Onun için Hristiyanlarda talak olmadığı için hayat boyuca çitene anlaşmasa ne olur? Hayatları zindan olur. Ne o evlenebilir, ne o evlenebilir? Böyle kalacaksın bir kısım gruplarında. Ama İslamiyet'te çitlendi, çizsi birbiri anlamıyor. Talak nedir? Rahmettir. Uyuşmadılar, allah Teala imtihan etti, uyuşmadılar. Talak ne oluyor? Rahmete dönüyor. Ondan dolayı burada talak alimlerimiz demiş ve aslında kısım kısımdır. Biri ihtiyatçındır. Burada cissi anlaşmıyor. Bazen mekruh olur. Mekruh olur. Yani sen bir şey gördün hemen talak edersin. Mekruh, sabretmen lazım. E, mesela zerel e, e, bazen müstehep olur. Müsteheptir talak. Çünkü bakıyorsun bu hanım yani bu erkek seni zulmediyor. Dinini yaşatırmıyor. En iyisi bundan uzak durmaktır. daha Burada müstehep olur. Bazen haram olur. Talak e, ne için haram olur? Boş yere istemek haram olur. Yani bir erçeğe hanımını boş yere boşuyor. Hiçbir mese bir ihtiyaç olmadan boşuyor. İşte ben bıktım hanımımdan, değiştireceğim. Daha tazesini, daha cenzini getireceğim. Bu haramdır. Caiz değil. Boş yere talak olmak. Ama e, anlaşılmıyor. Bütün vesileler, sebepler alındı. Aynen zamanda kadın boş yere, kocasından talak istese, sebepsiz yere ne olur? Resulullah'ın dediği gibi ayyüme imraetin salet fi gayri ma bi ma, ma cennetin, yani sebepsiz bir yere bir kadın Resul Resulullah sallallahu aleyhi diyor sebepsiz yere bir kadın kocasından talaq istese ha cennetin kokusunu almaz haramdır cennetin kokusunu bir rivayette diyor velev cennetin kokusu bu kadar uzaktan alınır Ondan dolayı talak bazen bazen ferz olur. Nedir? tarak yani kadı olara ayırması lazım. Çünkü katsalar bir arada. Mesela koca musulman hanımı çafir oldu. Talak burada ferzdir. Yen yani hanım musulman kocası şirk işledi, çafir oldu. Burada ayırması ferzdir. Bazen de mekruhtür ve hakeze. Eğer talak bu senin bu Allah'ın izin verdiği meselelerde hanımınla anlaşamadın talak meselesinde yani illeçi talak olacaktır. Sen de bilmiyorsun senin ilminde evet bu hanımla geçinemiyorsun. Yani hanım kadın diğer bir erçekle geçinemiyorum. Burada ne yapacaktır? Burada hakkın var caizdir senin için. Evet benim ilmimle ya Rabbi bunu ile geçinemiyorum ama işi yine sana havale ediyorum. Sana sığınıyorum. Talak edeyim mi etmeyeyim mi? Yen yani talak talep edeyim mi etmeyeyim mi kadın der. Onun için istihara evet yapabilirsin kardeş istihara yap sen karar almışsan yüzde yüz bir sürü e, sebepleri hepsini denemişsin karar vermeden önce istihara yapman alimler diyorlar olur çünkü bu da kulluğu tam zirvete çıkartıyor. Evet benim ilmim beni götürdü ya Rabbi talaka yüzde yüz ben boşayacağım ama boşamadan önce senden ona istiyorum. Tabir caiz ise Anlatabildim mi? Bu nedir? Tam züruvettir. Kulluğun züruvetidir. Ee, onun için sen e, e, istihara edebilirsin. İnşallah bir mahsuru yoktur. Allah daha iyisini bilir. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi bir soru geldi arkadaştan. Diyor ki ben istihara, altıncı soru diyelim buna da. Diyor ki ben istihara yapıyorum. Yani yapandam e, bir şey hissetmiyorum. Aynen. Yani yaptım, yapmadım hissetmiyorum. Ee, ne yapmam lazım? Yani nasıldır bu? İlla rüya görmem lazım. yani Kalbim vs. bu şeyleri soruyor. Zaten bunu biz detaylı olarak e, yine cevabını vermiştik. Ama hadiste geçtiği gibi istiharaydan e, doğası delilinde, cabir hadisinde e, var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor işte namaza yatarsın. E, Allah'tan istersin. Sonra Allah senin için kolaylaştırmış sebebi işi o iş tıkır tıkır yerine gider. Yani sen gittin bir kızı almaya o kızdan anlaştın ama gittin hep engel çıkıyor. Sen istihar ettin. İstihar ettikten sonra e, hep engeller çıkıyor. Yani demek ki allah Teala bu işi olmasın istiyor. Asıl istiharede engel çıkmaktır. Yeni de kolaylaştırmaktır. Bundan sonra ne gelir? Kalbin inşirah edir. Ondan sonra rüya gelir. Bu Bunlar ikinci plandedir. Asıl alimler diyorlar ki istihara meselesinde işin rast etmesi lazım. den gitmesi lazım. İşin böyle tıkır tıkır gidiyor. Demek ki Allah bunu istiyor. Bu çok önemlidir. Bazı insanlar var. E, İlla ki ben rüya görüyüm. İlla ki benim kalbim bunu inşirah etsin. Bu asılda nedir? Bu ikinci plandedir. Birinci planda değil. Gerçek i̇bn Sünni diye bir büyük alim var. Hadis çalim. o da bir hadis rivayet ediyor ki o hadiste diyor ki İde hememte bil emri fastehir rabbike seb'an sonra indir ila ma yesuqu fi kalbika fe in khayr fihi fe, innel, fe innel diyor ki bir, bir işin olsa Allah'a istiharet et yedi sefer ondan sonra bak kalbin seni nereye götürürse o hayre götürür seni İmam Nevevi Esker kitabında diyor bunun isnadı çok gariptir içinde tanınmayan şahıslar var i̇bn Hacer bu hadisi zayıf kılıyor Fethül Bari'de. Dürüçü içinde vahiy var. Eğer bu hadis doğru olsaydı tamam derdik. Yani bu muhtemettir bu meselede ama maalesef. Hafız-ı Iraki bu hadisten ilgili dürüçü aynen dürüçü içerisinde raviler var. İbrahim İbn-i Bara ve zelika. Başkaları var. Bunlar şiddetle zaiftler. Bu hadis dürü şiddetle zaiftir. Amel edilmez. Doğru olan o zaman nedir? Doğru olan işin kolay gitmesidir. Ondan sonra kalbin inşirah etse o Allah'tan daha başka bir hayırdır sana. Ondan sonra rüya görsen o ziyade Ali'ül Ale'dir. Bu denirden bu fıkhı almış alimlerimiz? Cabir hadisi, Bukhari'de geçtiği bu senettir bu meselede. Diyor, hadiste ne diyor? Allahümme in kunte te'lemu enne hazel amre hayri. Bu Mesela bu emir, bu benim meselem hayır ise sen biliyorsan, bu kadından evleneyim mi, evlenmeyeyim, bu işi kurayım mı kurmuyor? Hayırun li, fi dini ve maaşi ve akibeti amri, dünyam, ahiretim, e, dinim için hayırlı ise fekaddirhu li takdir et benim için. Ve yessirhu li, kolaylaştır benim için. Bak sen duada diyorsun, kolaylaştır benim için. O zaman buradan almışlar esas mesele nedir? Kolaylaştırmaktır. Onun için bu hadis zaiftir, amel olmaz bu hadisten. Asıl hadis nedir? Kalbin şirahı de değil. Asıl iş kolay, kolay olmasıdır. Kolay olduğu iş tıkır tıkır senin Allah sana bunu hayri istemiştir. Bu yolda devam edeceksin. Onun için Şeyhül İslam İbn Teymi'ye rahimahullah diyor ki bu meselede Mecmu'a alfeteve 10. ciltte 500 attuzda 9. sayfede Dürçi fe ile istahara Allah. Eyer bil kul Allah'a istihare etti. Kanema şarah le sadruhu. Gönlü ona kalbi inşirah etti ve teyessere le min el umuri. İşide kolaylaştı. Huve allazi iktara hu Allah lehu. Budur Allah Teala iktiyar etmiş bunu. Onun için bazen de ne gelir? Senin kalbinin şirah değil ama iş öyle kolaylaşıyor, hemen neredeyse oluyor. Demek ki burada dedikçi ne önemlidir burada? Kulun salaheti önemlidir. Kul salih ise kalbi muhakkak salih Allah ihtiyarı yoluna gider. Eğer kul cahil ise, ehli mağsuyat ise işte bu aynen sen cüzen ne demiş? Cinciye gidiyor, zannetmiş medyuma gidiyor. İşte bana bir artı bir içi söyleyin. Böyle olsa. Bu zaten bunun e, e, istiharenin esprisi zaten yerine varmamış. İstiharenin hakiki özü nedir? Kulluktur. E kulluk etmek için önce allah Teala'nın görevleri, sen görevlerini allah Teala hakkını eline verirsin, kulluğunu yerine getirirsin, ondan sonra allah Teala'dan istersin. allah Teala sana imkan tanısın, cevap versin. Ama sen getirmemişsin, aynen doktora gidiyorsun. Şimdi bu da ilaç gibidir, bak Rukiye'den ilaç gibidir. Doktora gidiyorsun, diyorsun bir ilacı vermeni iyi etsin. Ama rüquya nedir? Ayet okuyorsun, üflüsün. Ya Rabbi her şey senin elindedir. Bu mikrobu, bu hastalığı sen koydun, sen alabilirsin. Bunda ne var? Bunda Allah'a cüvancı var. Birinci, Allah her şeyin sahibidir. Ondan istiyorsun, Çincide doktordan istiyorsun, ilaçtan istiyorsun. E i̇stihara da öyledir. Sen Allah'tan istemek için önce kulluk edeceksin. Hakiki teslimiyet olacaksın. Kime? Rabbil alemine. Ne diyeceksin? Âmenna ve saddaqna. Semihna ve atağna. Ondan sonra gideceksin. Kapını çalacaksın Rabbinin. E Rabbin sana cevap verir. Ama sen hakkı kulluğu ortaya getirme. Bana ağrı kesici bir şey ver hemen ağrımı kessin. Bunu manevi hayatta bulamazsın. Bunu maddi hayatta bulursun. Manevi hayatta bu şey yoktur. Manevi hayatta al cülüm ver cülüm var. O da nedir? Eğer kaide örnek doğruysa o da nedir? Kulluk edeceksin Allah sana e, e, lütfetsin. Eğer sen kulluk etmeyipsen Allah sana lütf eder de adaletli mutlakı gereği işte rızkını verir, hayatını verir. Ama merhameti inayeti altında olamazsın. İnayeti altında hakiki kulları olur. Ondan dolayı eee ee, bir tane istihare etse e, rastgele işte ben istihare edeyim, inan, inanmıyor, kulluğu yerine getirmemişse onun işi Allah'a kalmış. Ama hakiki mumin istihare ederken önce işleri kolay gelir, onu hisseder. Ondan sonra e, kalbi inşirah eder. Ondan sonra rüya görse o artı bir khirdir. Ali'i'l-Ala'dir. Allah daha iyisini bilir. Velhamdülillahi Rabbil Aleyhi. Elhamdülillahi ve salatu ve selam aleyhi bir arkadaş yedinci sorunu soruyor. Diyor ki e, istihara namazı e, ben nehi vaktinde kılabilir miyim onu? Şimdi bu soru da güzeldir. İlvi bir sorudur, fıkhi bir sorudur. Nehi vakti nedir? E, İslam'da Resulullah bazı vaktileri nehyetmiş. Mesela gün doğarçan birimiz rak, yani bir buçuk yenki yani biz rivayetlere göre. Ondan sonra kılabilirsin. Yen yani de gün tam ortada olduğunda. Tam ortada olduğunda. O da 10 dakika sürüyor. Önle namazından önce. de gün battığında saraldı. Batışa gidiyor. O zaman da nehi vakti var. Bu nehi vaktinde kılınır mı? Bu nehi vaktinde bir nehi ee, vaktinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlak, mutlak nafileler nehi olmuş. Racih olan görüş budur ehli sünnette. Mutlak nafileler nehi olmuştur. Ama sebebli olan sünnetler e, nafileler, sünnet namazları e, kılınabilir. Meselen bir camiye girdin gün sarılmış. Akşam namazına beş, kal, beş dakika kalmış. Sen ne kılabilirsin? Tehiyyet mescid kılabilirsin. O neyi onu şümletmiyor. Çünkü bu camiye girmez tehiyyetidir. O onu şümletmiyor. Ama mutlak ibadetler mutlak ibadetler e, nedir? Yasaktır. Bu mutlak ibadetlerin içinde de ne var? İstihare namazı var. İstihare namazı o zaman mutlak ibadettir. Şey zamanında kılınmaz. Ee, nehi zamanında kılınmaz. Ne zamanında kılınır? Nehi olmayan normal zamanlarda kılınır. Ama alimler diyorlar ki eğer bir meselen senin çok önemliyse yani zamanı geçecektir. Sen hemen istihare etmen lazım, lazımdır. Biz ne dedik derslerde? Dedik ki istihara ne zaman olur? En en İyi istihara, mümin, mümin insanın istihareti, Resulullah'ın cizgisinde giden bir müminin istiharesi ne zaman olur? Bir mesele geldi, ilk iş istihara aklına gelir. Hemen külüç et namaz kılıp elini kaldırırsın, duasını yaparsın. Ondan sonra istişare edersin vs. Mesela bu geldi aklına ha? ama sen acil karar vermen lazım. Onun için alimler diyorlar ki eğer acil ise karar vermek lazım ise nehi vaktinde kılınabilir bir mahsuru yoktur. Yoksa normalde kılınmaz, beklenilir nehi vakti çıksın. Çünkü normalde de istihara meselesi nehi vakti çıkmasında da kolay bir meseledir. Yani beklenilir. Ama çok acil ise evet olur. Buna cevaz vermişler. Vallahu a'lam. Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah. Sekizinci soru istihara ile ilgili bir arkadaş diyor ki ben istihar ettim, e, istihar ettim, e, duasını ettim ama namazsız. Namaz kılmadan istihar ettim. Olur mu? Evet. Bu da soru da güzel çünkü her insanın başına geliyor. Evet olmaz diye bir şey yoktur. İstihara asıl da duadır. duadır. Allahu u Teala'dan istiyorsun ki meselenin hayırlısını. Ama Resulullah'ın sünnetinde bize ne öğretmiş? namaz kıl sonra istihar eyle. neden alimler diyorlar çünkü namaz kılmakla istihare etmek kalbin huzur bulunması neye e delalettir cevabın cevabın gelmesine delalettir yani Allah Teala bu çizgiyi böyle çizmiş bu ibadet öyle istemiş öyle olur ama sen istiharada sadece dua yapsan bu da güzel bir şeydir ama nedir sünneti terk etmiş olursun o konuda ne yaparsın? O zaman cevap hakiki bekleme. Hakiki cevap bekliyorsan Resulullah'ın çözümüne uyacaksın. Hakiki çözüm Resulullah ne vermiş bize? Bu dünyanın, ahiretin, heyrini istiyorsan Rabbil alemin kapsını çalacaksın. Rabbil Alim'in kapsını çalmak da neden geçer? Önce namazdan sonra duadan. Bunlar da insanın muhtaç olmasını hâli kuvveti olmasını olmamasını kulluğu izhar etmesini gösterir. Resulullah böyle öğretmişse biz de öyle olur. Ama çok acelen var. Dua ettin, istihara ettin bir mahsur yoktur. Zaten biz normal dua ediyoruz. Ama istihare niyetiyle dua etmek nedir? Şarttır istihare duası. Yani bu bir ibadettir. Nasıl diğer ibadetlerin marasimi var öncesi sonra şu sünneti ferzi filan istihara ibadetinin de bir ibadet olduğu için önce namaz sonra şey. Ama normal istihara duasını yaptın o alimler düller normal dua gibi sayılır. O zaman sen ne yapacaksın normal duada da Allah duanı kabul eder ama istihara bu meseleyle ilgili olduğu için Öyle olması lazım. Normal doğa ister Allah isticab eder ister soru koru ama de sen ne diyorsun? Bana ani cevap bekliyorsun. Onu hiç ani cevap beklersen namazın kılacaksın. Elhamdülillah Rabbil alemin. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulullah. 9. soru diyelim istihara ile ilgili, istihara namazı ile ilgili. Bir arkadaş diyor ki ben istihara duasını bu kadar ezberlemeye kalktım, ezberleyemedim. Bunu olur mu? Çağattan okuyayım. Yani chaahttan yazılı olarak okuyayım. Yani kitabı açayım okuyayım. Evet, alimler diyorlar asıl olan istihara zahrul gıyb. yani ezberden olması lazım. Neden? Çünkü ezberden dua içten çıkar. İnsanı meşgul etmez. İçten çıkar. Allahu Teala'ya e, o ilişkiler Allahu Teala'dan bak doğru kurulur. Meşguliyet gir, girmez araya. En faziletlisi budur. Ama bir insan yapamıyorsa yapamıyorsa olabilir duayı çağıttan okuyabilir alimlerimiz buna cevaz vermiş Kıyasen Kur'an-ı Kerim'de gece namazlarında teheccüd namazlarında Kur'an-ı Kerim'i mushaftan okuyabilirsin eğer Kur'an'ı ezberleyemiyorsan. bunu da e, mezhep alimleri, şafiiler, hanefiler e, hanbeliler diyeyim cevaz vermişler buna yani bu fıkıh kitaplarında var Elinde mushafı tutarsın ama ne olur? O mushaf seni bir şertten meşgul etmesin, huzuru götürmesin. Yoksa kağıttan okumak olur. Bir mahsuru yoktur. Çünkü e, ama bir de bir not var onu düşün. Şimdi istihara biz dedik ki derste dedik cevaplarda da devamlı söylüyoruz. İstihara namazı bir müminin olması olmaz, olması lazım. Neden? Kulluğu izhar ediyorsun Allahu Teala'ya. O zaman senin hayat devam ediyor. Hayat devam ettiği için seçme önünde günde müşkületler var, günde seçim hakları var. O zaman her küçük meselede Allah'a dönmemiz lazım ise Resulullah'ın dediği gibi telliğinin bağı bile kopsa Allahu Teala'dan sorunu. Demek ki her şeyde Allah'a dönüyorsak bu, bu e, şeyi de ezberlememiz lazım. Nasıl fatihesiz namaz olmaz, fatiheyi ezberliyoruz. Rükatte fatiha okumadan namaz olmaz e demek ki bunu da ezberlememiz lazım. Çok değil, dört satırdır. Bunu da ezberlememiz lazım. Bu da önemlidir. Çünkü bir müminin bu nedir? Sermayesi'dir, silahıdır. E i̇nsan silahını evde bırakır mı? Ha? Silahını her zaman yanında taşır. E bu istihara duası da silahımızdır. Yanımızda taşırız. E şimdi bundan da çıkar. Türkçe okuyabilir mi? Evet, Türkçe okuyabilir. Bir mahsur yoktur ama namazın dişinde. Salam verdikten sonra elini kaldırır. Türkçe dua edebilir, istihara aynen anlamını Türkçe diyebilir. Allah Teala e, her dilden kulu, kendi yaratmış bir dilleri, kendi sahibidir. Her dili anladıktan dolayı eğer sen Arapça yapsan mükemmeldir, Aliül aladır. Ama yapamıyorsan Türkçe de ezberlesin, olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir enteresan soru e, geldi. Gerçek bu soru maalesef bazı kitaplarda e, da geçiyor. O da nedir? E, i̇stihara namazında, duasında e, bir cümle geçiyor. Diyursun ki Allah'ım اَنْ كُنْتَ تَعْلَمْ اَنَّ هَذَا الْاَمْرَ Eğer biliyorsan bu emir, bu mesele benim için kirdir, kolaylaştır, şerdir, uzak tuttur. Burada diyor ki Arkadaş soruyor Tabii bu soru eskidir Yani bu soru Bu arkadaş bu soruyu bir kitaptan okumuş Zannetmiyorum Çünkü tanıyorum arkadaşı soranı Ama aklına gelmiş Bu kitap Bu, bu soru kitaplarda da var Çünkü iblis devamlı çalışıyor Şeytan eskiden de Bu şübhete atar yeni de atar Eskiden bazı alimler Bu şüphete kapılmış yeni de insanın aklına gelir çünkü Diyoruz ki e, e, duada ey ilahım ey Rabbim eğer biliyorsan bu amel kirdir kolaylaştır sen ki burada Allahu u Teala'ya haşa, haşa haşa ve kefe cehalet nisbetini yani biliyorsan eğer belki bilmiyorsan haşa ve kefe bunun aslı nedir bunu soruyor yani evet bu, bu soru var eskiden bazı alimler e, e, bu soruya muhakkik alim olmamak şartıyla bu soruya kapılmışlar ama muhakkik alimler bu soruya cevap vermişler. oların da cevabı şöyledir. Diyorlar ki bu şik etmek Allah'ın elminde anlamı gelmez, hiç gelmez, imkanı yoktur. Nasıl olur şik olunsun? Allah'ın elminde şik etmek çifirdir. Ama burada şik değil, şik şek meselesi değil. Çünkü şek dua'da olmuyor. Nasıl şek olur? şuradan dağının devamında ne diyorsun? İnni estek estekhiruke bi'ilmike Ben senin ilmine sığınıyorum. İlminden senden bir şey istiyorum. E burada şekinef yettin. Sonra devamı ne diyor? Fe inneke takdürü vela uqdir ve te'alemu vela e'alem ve ente allamil gıyub. Sen takdir edensin ben edemem. Sen bilirsin ben bilmem sen allamil gıyubsun. Yani gayb meselesinde hiçbir cizli mehfi Sene hiçbir şey saklı değil Yani bu Zaten e, lafın gereği Onu reddediyor O sadece şeytani bir nedir Bir fikirdir Geliyor bizde kaide var allah Teala e, dünyayı Yaratmadan önce kaleme deyip yaz Ne yazım ya Rabbi ne olup ne olacak Ahirete kadar allah Teala Bizi yaratmadan önce e, Her dünyanın sonunu biliyor Her kul yaşar ne yapar Ne yapmaz hepsini biliyor onun için e, şeytan gelir ne yapar? Vesvese yapar. İşte diğer Allah sana yazmışsa eğer sen ateşlıksın ne namaz kılıyorsun? Halbuki Allah-u Teala yazmamış sen ateşlıksın. allah Teala sana seçim hakkı vermiş. Sen seçim hakkıyla ataşlık ehlinin yolunu seçiyorsun. allah Teala dünyanın sonunu bildiği için ne yapmış? Seni ataş ehli yazmıştır. Hiç. Ama sen seçtikten sonra sen doğru yolu seç Allah ile seni oradan ateşe mi gönder? Haşa ve keffe. Ve ma Rabbuk bil zallamin bil abid. Allah subhanehu ve teala e, kullarına zulmetmez. etmez. Bu zulümdür. Allah da zulumdan münezzehtir. Onun için bazı alimler teşkik ettiler dediler. Bu şek sigasıdır. Aslında şek sigası hiçbir şekilde değil. Şek sigası Allah'u teala'ya hiçbir şekilde olmaz. Çünkü şek e, e, e, e, ilmin aslını nef, nef ediyor. Aslında biz Allah her ilmi her şer'i bilir. Ondan dolayı bunun anlamı ne, ne geliyor? Geliyor ki ey Rabbim sen eğer biliyorsan yani sen biliyorsun senin ilminde yazılmışsa bu her ise benim için kolay kolaylaştır. Yazılmışsa bu şerdir benden uzak ettir bunu. O kadar basit. Bunun anlamı değil ki sen e, bilip e, e, in yani eğer sen bunu e, bilmiyorsan eğer bilsen خيرdir. Sonradan bilsen. Haşa vakef. Bu hiçbir akla gelmez. Bir de bu Arapçada bir edebiyettir kardeş. Arapçada bir edebiyettir. Bak alimler diyorlar ki tıbbi diye bir alim var. Eee Tuhfetü'l-Ahwaziye diyor tıbbiden e, Tirmizi şerhinde diyor ki anlamı geliyor ki Allahümme inneke Allah'ım sen biliyorsun fe evka'al kelâme mowki'a şeki, ala ma'net tefvîzü ileyhi ve rıza bi'ilmihi fihi. yani Allahu u Teala sen diyor biliyorsan yani sen inneke te'lem bilirsin bunu ha? bilirsin bunu onun için bu tefvîzdır Rıza göstermektir, Allah'ın ilmine cuvanmaktır. Bu da diyor ki tıbbi ve üç alimdir diyor ki bu belagat ehlinde bu var. Belagat ehlinde buna diyenler ki tecahilü'l-arifi ve mezciş-şekki bil-yakin bu belagatta tecahilü'l-arifi beli olan şeyi e, arka plana atmak şekten yakın karışmaktır. Bu belagat babından değilir ama anlamı anlamı bu çıkmaz. Çünkü diyor ki tıbbi İnneşşekefi fi, fi ennel ilme muteallikum bil khayri avu şerri la fi aslil ilmi ilmin aslında değil ama herden şer meselesinde soruyorsun. Ey Rabbim sen ezeli ilminde biliyorsan bu herdir bu şerdir. Evet soran Mulla Ali'l de diyor ki Vel-kavlu'l-âhiru huve'z-zâhir ve netevakkaf fi cevâz'ı'l-evveli bi'n-nisbeti Yani burada zahir olanı bizde hadis apa çok ne yapıyor? Reddediyor. Bu da üslûbul Arap'ta bellidir. Diğer hadislerde de böyle geçiyor. Diğer hadislerde biliyoruz üç tane muharrede sıkışırlar bizden önceki ümmetlerde. Hadis Bukhari Müslim'de geçiyor. O üçü Salih amellerini diyenler Allah Teala o taşı alır Mugara'dan kurtarırlar. Orada ne diyorlar? Üçü de ne diyor? Ameli e, söyledikten sonra diyorlar ki Allahümme in kunte te'lem inni fe'eltu zelike b'ti gâe vecike feferr <gülüyor> fefric anna diyor ki ya Rabbim sen bilsen eğer ben bunu senin rızacı yapmışsam bizi kurtar. E burada e, yani bunu edebiyet şey kabul etmez. Anlam kabul etmez. Zaten o diyor ki ya Rabbi yani sen bili bu belagat babındandır. İn kuntu te'lem. Bu aynandır. Eğer sen biliyorsan burada şey değil ee, nefi değil. Ama burada bak bu Arapçada anlaşıldığı için dedim ya şeytan ee, bütün şeyi verir. Şeye de vermiş. Bu Türklere de vermiş. Tercümeden bile bu vasvaseyi veriyor. Vasvase nedir? Bu ha Hadis bak muttefakun aleyhi Bukhari Müslüm'de geçiyor. Üçü de diyor ki ya Rabbim sen bilirsen ben bunu senin rızanç yaptım. E tabii Allah biliyor. O zaman nasıl daşatıldı? açıldı? İşte İbni Hacer'de Fethül Bari'de bu hadisi şerh ederken baya buna cevap vermiştir. O da şiddetle bunu reddediyor. Onun için bir başka hadiste de var Bukhari'de diyor İbn Umar'dan. Sahabeler diyorlar bir kısım Ashabi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüya ile ilgili eee ya Rabbi bizi bu meseleyi de rüya gösterdi. E, hadiste geçiyor ki orada da sahabenin birisi diyor ki Allahumme in kunte te'lem fi fiyye hayran fa arini Eğer bir hayır varsa bana bir rüya göster. E burada değil in kunte ta'lem eğer biliyorsan burada cehalet nispet değil burada hakiki ilmi Allah'tan istemektir. Onun için ee, bu konuda e, ehl-i sünnetin, dört imamın ve vesaire ona tabi olanların hiçbir böyle bir sorunları yoktur. Elhamdülillah apaçuktur. Allahu Teala'ya cehalet nispet etmek küfürdür. Allah allâm-ül güyübtür. Allâm nedir? E, i̇limde mübalağa sigasıdır. Yani hiç mekfi şey, gizli bir şey yoktur Rabbül alemine. Gıyb sahibidir. Gıybi o bilir. Gıybti Allah'tan başka kimse bilmez. Çünkü Allah-u Teala Rabbil İzzü ve Celal hariç bütün evrem yaratılmıştır. Yaratan yaratanın en ince detayını püf noktasını bilir. Zerremiz kalını bilir. Velhamdülillahi Rabbil alemi